Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya hoş geldiniz. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasındayız. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. E, programın başında her zaman olduğu gibi yine sosyal medya hesaplarımı paylaşayım sizinle. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. botanitopya.gmail.com'da e-mail adresim. Buradan bana ulaşabilirsiniz, takipte kalabilirsiniz. E, biliyorsunuz e, bahsettiğimiz konuların görsellerini... Twitter'da bir flüt halinde paylaşıyorum. E, bu şekilde takipte kalırsanız görselleri izleme şansına sahip olabilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler bugün biz çok özel bir çiçeğin, lalenin izini süreceğiz. E, yanımda e, diğer mikrofonun ucunda çok değerli bir konuğum var. E, Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya uzanan yolculuğunda hayatın, tarihin, sanatın rengine bilinen Lale'nin 1001 gününü ondan dinleyeceğiz. E, yapı kredi yayınlarından çıkan doğada, tarihte, sanatta Lale kitabında yazarı sanat tarihçi, mimar ve yazar Gül İrepoğlu. Gül hanım, hoş geldiniz Botanitopya'ya. Zaman ayırıp geldiğiniz için ben şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, Lale'nin kültürümüzde, sanatımızda, tarihimizdeki yerinden Nasıl resmedildiğinden, nasıl tasvir edildiğinden ya da sembolik anlamlarından konuşacaksak bence en doğrusu sözü size bırakmak olmalı. Çünkü Lale üzerine yazdığınız kitap gerçekten çok değerli bir başvuru kaynağı. Teşekkürler. Evet yani her coğrafyada her zaman güzelliği arama, güzelliğe uzanma arzusunun sembolü içtiği Lale nasıl bir çiçek? Neden bu kadar özel? Evet. Buradan başlayalım isterseniz sonra devam ederiz. Memnuniyetle e, lale benim e... Hayatımın çiçeği aslına bakarsanız. Çünkü bir yandan onunla özdeşleştim. İsmim Gül olmasına rağmen önce Lale diyorlar bana. Böyle bir durum var. Sahiden Lale bizim için, bizler için, bizim toplumumuz için, bu coğrafya için çok önemli bir çiçek. Tam anlamıyla bizim çiçeğimiz o. Bu şöven bir yaklaşım değil. Bu bir gerçek. Ve Şöyle açarsak bunu, ben lale üzerine çalışırken ilk önce nereden çıkmış bu çiçek diye baktım, çok araştırdım. Özellikle tabii kendi ülkemiz için araştırdım ve Bizans'ta acaba lale var mıydı dedim. Hı hı bütün Bizans süslemelerinde aradım. Tabii e, bir sanat tarihçileri görsel belgelere çok önem veririz. O yüzden de bu şekilde aradım. Lale'ye rastlamadım. Peki, o zaman lale yok. Ondan sonra ne zaman var? Baktım ki e, Selçuklu döneminde evet lale var. E nasıl geldi bu lale buraya? E sanki e, beraber bir e, yolculuk yaptı. E, ta Orta Asya'dan çıkan İran ...üzerinden e, bu topraklara gelen, Anadolu'ya gelen e, kişilerle, Türklerle e, onlara bir şekilde e, eşlik etti ve bu topraklara geldi. Böyle oldu. anlaşılıyor. Onlarla birlikte göç etti. E, beraber göç etti Lale Buraya. Ve lale dediğimiz zaman şimdi kafamızda beliren o çok narin çiçeği düşünmeyelim belki yine narin ama aslında o kadar dayanıklı bir çiçek ki bu dağlık kayalık yerleri seviyor zor iklimleri seviyor dayanıyor her şeye ve kışın, kıştan bir çiçek. sonra belki ilk beliren çiçek değil mi? Evet yani kalırdan, baharın hmm, müjdecisi, müjdecisi. müjdecisi elbette ve Bundan bahsediyoruz. Yabani lale bu henüz. Kendi kendine açan laleden bahsediyoruz. Selçuklu döneminde var derken. Şimdi yine görsel belgelere gelirsek. Nerede var? iyice buna bakmak lazım. Anadolu Selçuklularının o harikulade Çinilerinde var lale. Evet. Zaten bütün bu sanat dallarında neyi ararsanız onu bulursunuz. Eğer o gözle bakmazsanız onu görmemişsiniz. Siz önce görsel işaretlerine baktınız, ee, yani görsellerin peşine düştünüz. Ee, çok yani ilk, ilk kaynaklardan yola çıkarak ee, benim işim bu çalıştınız. çünkü evet dediğiniz gibi ve baktım ki orada e, bu doğal laleler olağanüstü güzellikte ve incelikte betimlenmiş o çinilerde ve ondan sonra da hep bu şekilde. Betimlene gelmiş bildiğiniz gibi, e, lale e, neden bu kadar önemliye gelirsek? Simgesel anlamları var lalenin e, bizim kültürümüzde. Lale eski harflerle yazıldığı zaman e, o harflerin e, aynı zamanda Allah kelimesine de asılıyor, e, evet tekabül ettiği görülüyor aynı harflerle e, yazılıyor tabii bunun içinde bir baştaç edilme durumu var e, bu Hı. kültürde ama yalnızca bu değil Lale'ye ta mitolojik e, öykülerden itibaren pek çok farklı anlam yüklenmiş Aşk anlamı yüklenmiş Tasavvuf anlamları yüklenmiş e, Lale'nin hani içindeki e, orijinal rengi kırmızıdır Ve içindeki o siyahlık vardır ya Bir karalık vardır Zaten ee, lale ismi de o kırmızıdan geliyor değil mi? E, lal, lal, lal Farsça yani. lal sözcüğünden hmm. geliyor İşte o Karalık, bağrı yanık lale hmm, çok anlamında. Yani evet. aslında aşkı anlatıyor. Bir yandan içinde acıyı da barındıran aşk aşktan. aşk her türlü aşkı hmm. anlatıyor ama tasavvufi aşkı da anlatıyor lale. Bunun içinde çok önemli bir sembol. Ve... Bir de biçimi var tabii Lale'nin Venan Hanım. O zarif biçim yalnızca şiirler için değil... ...görsel sanatlar için de çok büyük bir kaynak oluşturmuş daima. Aslında Onu, belki Lale'nin biçim o mağrur duruşu değil mi? Dik duruşu. Dik duruşu. Işte çok güzel söylediniz. uzanması, evet. gökyüzüne uzanması. Üstelik bir de şöyle bir özelliği var. Botanik olarak bakarsak, sizin gözünüzden bakarsak tabii. Ee, her e, sapta Tek lale var hiçbir zaman e, bir saptan birkaç dala ayrılıp birkaç çiçek hmm. vermiyor bu soğan daima bir soğandan bir lale çıkıyor İşte bu birlik Aa, e, anlamında ilginç. da değerlendiriliyor hmm. bu şekilde de ayrı bir simgesel anlam yükleniyor laleye o bakımdan e, bakıldığında tabii böyle bir e, değeri artıyor. Aa, Belki git, o yalınlığı, duruluğu yapraklarının şeyi... Öyle ve dediğiniz gibi yaprakları yukarı doğru, yukarı doğru uzanıyor. Ee, ve Lale'nin... E Öyle incecik bir kokusu var çok hafif bir koku aslında lale kokulu bir çiçek olarak bilinmez ama e, üzerine doğru siz eğildiğinizde siz onun karşısında eğildiğinizde ancak o hafif ince zarif kokuyu duyabilirsiniz. Hmm. Evet. Bu da benim yüklediğim anlam ha, aslında. Çok, e, çok uğraştığım için <gülüyor> lalenin kendisiyle. E, o da benimle uğraştı Asistir herhalde. O <gülüyor> ne kadar zengin olduğunuz. Çünkü ne kadar Aa, öğrendikçe öğrenecek çok daha fazla hem de şey nasıl. olduğunu gördüm işte. Hem mi? de nasıl. Sürekli öğreniyoruz zaten. Ben öğrenmeyi çok seviyorum. Öğrenmek hiç bitmiyor. Ee, ve yeni bir şey öğrenince insan böyle bir farklı sevinç duyuyor, değil mi? Ee, hep Hı -hı. böyle lale de önünüzde eğildikçe işte e, Katman katman açıyor kendini size. E, tabii Lale e, sanatın hangi dallarında karşımıza çıkıyor derseniz yine en başa dönersek elbette e, görsel sanatlarda, kitap sanatlarında, a, maden sanatında, taş e, oymacılıkta, çinicilikte, mücevherde, de, kumaşlarda de. elbette bunların hepsinde olağanüstü güzellikte ve incelikte karşımıza çıkıyor lale betimlemeleri ama bir de şunu ihmal etmememiz gerekir, edebiyatta lale var evet. ki o o da başlı başına bir konu divan edebiyatında lale var o şiirlerde e, sevgiliyi e, simgeleyen e, onun güzelliğini onun yanağını e, yahut ona olan hasreti simgeleyen hem, lale hem dünyevi var. hem de tanrısal sevgiden evet, bahsediyor değil mi evet ondan bahsediyoruz tam dediğim gibi iki türde de e, lale ele alınabilir ve yansıtılabilir onun içinde katman katman ...diyorum zaten. E, şunu da söylememe izin verin. E, burada belki biraz konunun dışına... ...kayıyor ama... E, ...Divan Şehri dedik ya... ...bu Divan Şehri'ni bizler... E, Lisede öğrendik hepimiz ve o zaman katiyen yeterince anlamamışız. Ben kendi adıma Biçimsel konuşayım. Evet ama sonra hani aklımız daha erdiği zaman tırnak içinde söyleyelim. E, özellikle belli bir konuda eğildiğimiz zaman bu şiirin ve kavramlarının üzerine... Allah'ım bu ne büyük bir hayranlık e tekrar tekrar öğrendim tekrardan bütün bunları anlamaya çalıştım şiirde bu kitapları yazarken böyle bir katkısı oldu bana ayrıca Lale'nin de Gül Kitabı'nın da tabii e sonra belki ona da geliriz bir programda o dünyayı da sizi canlandırmanıza yardımcı hem de nasıl, olmuştur diye düşünüyorum hem de nasıl, hayal etmenize yardımcı olmuştur yani şeydeki... Fuzuli'nin, Baki'nin o betimlemeleri öylesine eşsiz ki e, o zaman daha iyi anlıyorsunuz. E, örneğin bir e, maden sanatçısı bunu nasıl geçirmiş madene yahut e, bir e, mücevherde e, bir kuyumcu bunu nasıl yorumlamış e, daha iyi anlıyorsunuz. Öyle bir bütün ki bu lale konusu e, ta eski hikayelerinden beri e, diyelim e, Afrodit'in e, sevgilisinin e, kanını e, toprağa düşüp lale şeklinde Adonis e, e, Adonis'ten şey şey, bahsediyoruz, evet Hı -hı. E, çıkmasından başlayıp Ferhat İleşirinden çıkıp nerelere gelebiliriz e, lale söz konusu olduğunda e, yani e, insanlar laleyi e, tanıdığından beri e, buna anlamlar yüklemişler öyle anlaşılıyor ve e, lale Dedik ki şimdi tekrar kendi kültürümüze gelirsek, Anadolu Selçukluları, döneminde e, lale betimlemeleri var dedik özellikle de tabi günümüze çok fazla şey kalmamış ama e, örneğin Kuba Çin, Dağbat Çinilerden Sarayı evet, evet Çinilerinde kazılardan çıkan o harikulade e, turkuazlı mavili Çinilerde lale e, yorumları var e, ama aslında böyle gör, kalmamış sadece e, bu görsel imkilerin peşine düştüğünüz aslında lalenin formunda değiştiğini fark tabii, ediyoruz değil mi? şimdi ona geleceğim evet hmm. e, bu da enteresan aslında gibi, yani lale ...nasıl değiştiğini de aslında görüyoruz. Ee, şimdi tabii çok doğru söylediniz. Ee, Osmanlı'ya gelirsek bir imparatorluk haline gelmesi e, artık hani 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyıl. Ve e, sanatın da zirve yaptığı her alanda zirve yaptığı dönem kanuni dönemi 16. yüzyılda. Ee, ve artık e, her şey e, bir miktar oturduktan sonradır ki güzelliği arama çabaları e, daha uygun bir ortam buluyor ve e, lalenin işte bu zamanda artık e, bir yaban çiçeği değil de bir bahçe çiçeği e, olarak karşımıza daha çıktığını görüyoruz. ehlileştirilmiş Evet ehlileştirilmiş dediğiniz gibi e, ve türleri seçilmiş bir lale ki bunu da ilk olarak e, Kanuni'nin e, Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi yapıyor. Bahçesinde lale yetiştiriyor. Peki daha önce neydi İstanbul Yok muydu lale? Elbette vardı. Ama o yaban haliyle doğal olarak, doğal olarak matrakçı Nasuh'un bir İstanbul betimlemesi var. Bu Tam 1533-35 yıllarına tekabül ediyor e, O zaman görüyorsunuz şehrin içinde değil Şehir surlarının dışında epek çok lale var Matrakçı Nasuh biliyorsunuz e, Bu sizin konunuza da epeyce Hı -hı. giriyor tabii e, Çiçekleri e, bütün bitkileri daha doğrusu e, Çok özenle betimlemiştir e, yani eserlerinde e, Dolayı gözlemleyerek çiçeğin özelliklerini inceleyerek Direkt, aslında doğal haliyle çiziyor değil mi Atrakçı? Evet su? öyle. Bunları biraz da belgeselci bir tutumla gösteriyor bize. Ama ondan sonra yine kanuni döneminde bir karamemi var ki... Hemen e, hemen aynı şekilde. Evet işte nakkaş karamemi o... E, tüm bitkileri, tüm o harikulade çiçekleri yani neredeyse birebir. Sümbürler bir. değil mi? Nergisler evet. var ladenin dışında. Tabii güller yani, var. var. Elbette sümbürler çok önemli. Bütün bunlar onun ve bahar dalları onun yapıtlarında bir botanikçi titizliğiyle beliriyor karşımızda. Bütün o incecik kıvrımları, o renk çeşitliliği, müthiş bir renk skalası var. Ya bunların gerçekçi olması değil mi? Gerçekçi bir işte onu söylüyorum. Gerçekçi Hı -hı. bir yaklaşımla karşımızda onu tanıyoruz. Daha önce nasıldı diye bakarsak eğer, daha stilize çiçekler görüyorduk daha önce. Ama karamemiyle bir ...bir çiçek üslubu oluştu ve ondan sonra da Osmanlı'da hep devam etti bu üslup. E, bu demek ki artık bir... E, bahçe çiçeğidir ve o sevilen, baş tacı edilen e, çiçekler arasında ayrıcalıklı yerini almıştır lale. 16. yüzyılda tüm betimlemelerde ondan sonra yine 16. yüzyıl Çinilerine bakarsak e, nasıl ki Anadolu Selçuklu Çinilerinden başladık 16. yüzyılın o inanılmaz güzellikteki İznik Çinilerinde müthiş laleler var. Renk renk lale var ve artık o ehlileştirilmiş lale var burada. Yani lale-i rumi, İstanbul lalesi var. Hmm. Nasıl bir lale bu? Son derece ince ve uzun bir lale. Artık e, bu şekilde türleri seçilerek e, daha da güzelleştirilmiş daha da e, zariflik katılmış onun biçimine ve e, şu anda bizim gözümüze abartılı gelen incelikte ve uzunlukta çiçekler bunlar <Gülüyor> ve eee bir parantez açayım belki buraya. Günümüzde niye yok diye hayıflanıp duruyorum ben. E, olmalı ama günümüze kadar gelmemiş. Yani Şimdi de aynısı yapılamıyor. Yok. Evet biraz ince uzun lale yapılıyor. Ben çok araştırıyorum bakıyorum hmm. her lale mevsimi geldiğinde. Ama o lale yok. E ve bugünün teknolojisi niye yapamıyoruz biz bunu diye hmm. üzülüyorum. Belki bir gün yapılabilir. Acaba ee, böyle melez bir tür olabilir mi? E, muhakkak yani? ama nasıl yapıldığın. Onu bilemiyoruz. E, tam hmm. a, olarak o nasıldı? Ki nasıl bin bir çeşidi var? Tabii e, sadece 16. yüzyılla e, e, sınırlı değil. Asla değil. Ama şimdi biz ondan konuşuyoruz. Bir de Avrupa'ya nasıl gittiğinden kısaca evet. bahsedelim. Çok uzun bir konu bu. Evet. Belki e, fazla hmm. ayrıntılı konuşuyorum. Beni durdurun. <gülüyor> Lütfen. Olur mu? <gülüyor> Yo, aslında hakikaten bu bir yarım saatlik programa sığacak bir evet, konu değil. Evet, ee, evet. Ama şey yaparız diye düşünüyorum. Yani biz ben Önce konu bizi nereye götürüyorsa oraya doğru gidelim. Öyle yapalım. Ee, ondan sonra belki bir programdan yaparız hiç belli olmaz. <gülüyor> tamam. Ee, yine Kanuni döneminde Avrupa'ya e, adım atmış Lale. Yine o ee, parlak dönemde. Evet, evet, evet. Ee, Avusturya elçisi e, Busbek gelmiş Kanuni ile görüşmeye falan. Bu, bu hikayelere girmeyelim tarih hikayelerine ama... Ve hiç tanımadığı İsterseniz bir çiçeği Gülhan'ın buz bekmiş gelmeden önce bir müzik arası verelim Aa ne güzel verelim Sizin seçtiğiniz bir e, parça var evet. İsterseniz biraz ondan bahsedelim Tamam Müzik arası verdim sonra tekrar Peki e, Avrupa'ya nasıl gitmiş o hikayeli devam edelim. O zaman birden e, 200 yıl atlamamız gerekiyor. E, Lale hep baş tacı idi ama biliyorsunuz 18. yüzyılın başında e, Sultan 3. Ahmet döneminde sonradan e, Lale Devri olarak tanımlanan bir dönem var. Laleye olan aşırı düşkünlüğün ve ee, yaşama sevincinin güzellik arayışının e, lalede e, simgelendiği bir dönem var. Lale devri diyoruz. Kimisi buna e, evet tamam bu iyi bir tanım diyor. Evet. Kimisi değil diyor. Ben iyi bir tanım diyenlerdenim doğrusu. Hı -hı. Ve olumlu yanları da olduğunu söyleyenlerdenim. Yalnızca vur patlasın çal oynasın dönemi yani, değil. Sanatta büyük inceliklerin bir olduğu bir dönem. O döneminde e, nakkaşı e, levni benim e, sevgilim diyelim Herkes Hı -hı. öyle tanıyor <gülüyor> e, Üzerine yazdığım bir kitap var Bir de roman var biliyorsunuz Aa, evet, Gölgemi evet. bıraktım lale bahçelerinde diye Aa, ee, Ve Hı -hı. şairi kim? Tabii Nedim Nedim'in Nedim yazdığı Olağanüstü zarafetteki Şiirlerden e, biri e, Günümüzde de Büyük bir zevkle dinlenen Bir besteye dönüşmüştür İsterseniz onu dinleyelim Tamam harika Evet birkaç dakika sonra tekrar buradayız. Erdi bahar, sardı yine neşedi, ağrı, Tam da bahar şarkısı Sayın hmm. Bahar sardı yine Neşfe cihanı A canım eğlenelim raks edelim lale zamanı Aştı işte bu demnaz ile Gül gonca dihanı Dinleyelim bülbülü gel Lale zamanı Aslı bahar seyrini çıksan bize gel de canım Aslı bahar seyrini çıksan bize gel de Gönlümüzü şad edelim besmeyem elde Gönlümüzü şad edelim besmeyem elde Bağda bahar sinede yar elde a ya canım Bağda bahar Sine de yar badeler elde raks edelim, raks edelim, Eğlenelim raks edelim lale zamanı Eğlenelim raks edelim lale zamanı Eğlenelim raks edelim lale zamanı Bey raks edelim lale zamanı Merhaba sevgili dinleyiciler. Potenti Topya'dasınız. 94.9 açık radyodayız. Gül İrepoğlu ile Lale'nin öyküsünü konuşuyoruz. Evet Gül Hanım ben sizin sözünüzü kesmiştim. <gülüyor> Avrupa <Caderim. gülüyor> Lale'nin Avrupa'ya doğru yolculuğundan bahsediyoruz. Evet ee, pek uzun ve maceralı bir yolculuk o. E, dedik ya e, bir elçi vasıtasıyla oldu e, ve Buspek e, 16. yüzyılda kanuniyle görüşmeye gelen Avusturya elçisi Busbek beraberinde lale soğanları götürdü. Hiç tanımıyordu bu çiçeği ve burada tanımıştı ve buna verilen öneme de şaşırmıştı doğrusu. Şunu da söyleyelim, o türbana benzetti ve Avrupa dillerinde lalenin, e, tulip demek, evet, adını hmm. almasına da bir şekilde sebep oldu. Hemen bu parantezi kapatalım. Nasıl gittiğini söyleyelim. Herkes e, ilk önce Hollanda'ya gitti zannediyor ama öyle değil. E, bu e, lale soğanları e, onun e, Viyana'daki botanikçi arkadaşına verildi. O götürdü o soğanları ona Clusius'a. Hmm. Sonra Clusius bu defa e, Hollanda'ya tayin oldu. Oradaki e, kraliyet Bahçelerinin başına getirildi ve işte Lale'nin gidişi o gidiş Hollanda'ya. Bir çılgınlığa döndü artık iş 17. yüzyılda. E, tüm Avrupa'yı sardı. Hem de nasıl böyle inanılmaz hikayeler var. E, örneğin e, bir... A, e, çeyiz yapılıyor. Sadece bir tek değerli e, lale soğanı veriliyor. Yahut işte Hollanda'daki bahçelerde e, o kadar değerli ki e, bu lale soğanları. Aralarına aynalar yerleştiriliyor ki çok görülsün gibi. E, ama her çılgın dönem gibi e, bu dönemde büyük bir e, düşüşle sonlanıyor. E, piyasa çöküyor o kadar değerli olduğu için. E, ve tabi Avrupa resmine de giriyor değil e, mi? Ve bir yandan da Evet, lale bir gurur vesilesi orada, iyi bir laleye sahip olmak. İşte bunlar... Flaman resminde özellikle o harikulade natürmortlar var ya çiçeklerle hı hı. bezeli natürmortlar ee, orada karşımıza çıkıyor lale. Lalenin e, orada beğenilen ve orada üretilen o alaca laleler halindeki e, yansımalarını burada ayrıntılarıyla görüyoruz. Müthiş bir çiçek ressamlığı da söz konusu bunu da söyleyelim e, bu dönemde ve e, tabii e, günümüze kadar tabii, da anlamları gidiyor. da değişiyor Avrupa'da ee, Lale'nin. Yani e, naturmortdaki kullanım oradaki anlamları da daha e, farklı. Tabii Hı? yani orada bir e, zenginlik simgesi, bir gurur simgesi o. E, e, o tür resimlerde de kullanılıyor. E, sonra ama Lale hani o dönem geçtikten sonra da e, hep sevilen bir e, resim. Aa, nesnesi olarak devam ediyor bir konu olarak devam ediyor ee, örnek verirsek e, bir monede e, laleli e, resimler yapıyor de harikulade laleleri var günümüze kadar tabi bu çok zarif ve anlamlı biçim e, tuvallere konu olmaya devam ediyor. Evet. Aslında Lale ile ilgili konuşacak ne kadar çok şey var. Bitmez, Siz, bitmez. Bitmez, tükenmez bir kaynak ve sizden dinlemek de gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ee, umarım bir başka programda, bir başka Tabii. çiçeğin, mesela Gül'ün hikayesini ee, keşke konuşabilsek de. sizinle. Onun üzerine de yazdığınız harika bir kitap var. Teşekkürler. Yine Lab yayınlarından çıkan. Çok çok teşekkür ederim. teşekkür Zaman ayarıp programa katıldığınız için sizinle Lale'yi konuşmak, o beraber o seyahate çıkmak çok keyifliydi. Benim için de keyif her zaman. <gülüyor> Harikasınız. Çok teşekkür ederim.